Ee, teşekkür ediyorum tabi e, düzenleyenlere, tüm emeği geçenlere bu e, güzel, keyifli toplantı için. Şimdi e, ben şöyle bir yol e, izleyeceğim. E, Bir kere, e, teorik olanlar ya da sadece teorik olan üzerine giden meselelerle deneysel olanlar arasında bir ayrım yapabiliriz. Bu tabii esas mesele değil ama buna, buna işaret etmek e, istiyorum. Yani öyle bir Tabii bilinç meselesinden söz ederken de. E, hem e, burada e, görmüş olduğumuz, ağırlıklı olarak görmüş olduğumuz yaklaşım hem de doğal bugünkü ana eğri elbette e, neuroscience üzerinden, doğal bilimleri üzerinden giden bir faaliyet Bu son derece önemlidir. Bu tamamen böyle, yani burada e, ortaya çıkacak olanlar e, giderek işte, e, beyin fizyolojisi, beyin nörolojisi, beyni nasıl ...faaliyet gösterdiği hakkında bilgilerimizi bilerek değiştirdik. Bununla birlikte acaba bütün bu, bu faaliyetlerden kendi takatını, yani kaldırma kuvvetini aşan şeyler de mi bekleniyor diye de sormak mümkündür. Ee, bu soruları genellikle e, e, nörobilimcilerin e, çok fazla sanki sormadığını görüyoruz. Sorun, fizikçiler de sanki bu soruları çok fazla sormayabiliyoruz. Onun için buradaki e, soruları soran bu ayrımları yapma konusunda kendi üzerine bir görev katleden kişilere işte felsebeci hadrı veriliyor. Yani o bir miktar bir sınır çekti. <gülüyor> e, herhangi bir alanın e, bilgisinin herhangi bir alanın kendisine çizmiş olduğu sınırlar içerisindeki bilgisinin e, takatının bunu tekrar ediyorum bu takat meselesi ee, çekme kuvveti aslında. Değil mi? Ee, bir sicime bir kilo bir şey asarsanız onu taşır. Ama beş kilo asarsanız artık bunu çekmeyecektir. Tarkat sözcüğünü e, tabi dile deklememiz gerekiyor. Dil ne kadar ağırlık taşır? Dil e, nereye kadar ulaşabilir? Nereye kadar e, üzerinde konuşabilir biliyorsunuz. Bu 20. yüzyılın en ilginç problemlerinden bir tanesi ve işte Wittgenstein'ın da hem birinci dönem hem ikinci dönemdeki meselesi bir dil takati e, meselesi olarak da, da görebiliyoruz. Şimdi <gülüyor> bir kere e, bunlar niye önemli? Evet yani bir alan e, kendi sınırlarını belirlemek, orada nereye kadar gidebileceğini görmek... ...sonra farklı bir disiplinle artık burada işbirliği yapması gerektiğinin farkına varmak. Bu disiplinler arası faaliyetin de bir disipline kavuşması için diyelim... ...bu tür alanlar arası sınır çizgilerinin, takatların üzerinde düşünülmesi disiplinler arasılığı disipline edeceğiz diyelim bir faaliyet olarak görebilir. Felsefe böyle bir şey. Hele giderek bu alanlar üzerinde düşünen felsefeciler bu tür bir şeyi yapıyorlar. Yoksa bir felsefeci çıkıp nörobilimcinin yapmaya çalıştığı şeyin aynısını yapmaya çalış Peki, şimdi bunu böyle bir giriş yaptıktan sonra e, kolumuz bilinç olduğuna göre bu çok atıfta bulunduğu quick e, kolun e, e, yaklaşımına bende kanla e, atıfta bulunduğu quick <gülüyor> Hatta çikolaya geçti. Biraz. anlayış. Yani, ee, kaftan bakayım. Bilinç hakkında bilimsel olarak düşünmenin ve en önemlisi bilinç üzerine ciddi ve kararlı bir şekilde deneysel çalışmaya başlamanın zamanı gelmiştir. Bir an. Şaşırtan varsayım da şu, bunu atı Kendimizi anlamamız için sinir hücrelerinin nasıl davranlıklarını ve nasıl etkileştiklerini anlamamız gerekir. Yani <gülüyor> beyine ilişkin ve bilince ilişkin ...çalışmalar, nörolojinin ilerlemesi üzerinden yanıtlanabilecek sorulardır. Hatta lokalizasyon meselesi de var. Yani bilince belli bir rahat etmek bu, bu benim kuşku duyduğum... Aziz Zambak söz etti bu röya atfen kategori isteği kategori hatası olarak söz etti. Daha sonra söz edeceğim. Bu şekilde kuşku Şimdi ben doğal olarak <gülüyor> bu e, bilimlerin herhangi bir tanesini artık da bulamayacağım bilgimde zaten yeterli değil, Böyle bir yeterli yok. Dolayısıyla başka bir e, yere, alana yönelip orada olan biten bize bilinci doğası hakkında nasıl bir şeyler söyler? Ve tabii ki tersi bilinci doğası hakkındaki yapacağımız kestirimler, yapacağımız belirlemeler, o alanı nasıl daha iyi anlamamızı açık daha onun hakkında açık bir fikre sahip olmamızı sağlayabilir. Bu alan mantık ve matematik alanı. Dolayısıyla burada yapılan e, faaliyet e, bize ilincin buradaki e, işlevine e, ışık tutabilir ve dönüp tabii e, sonra da matematik <gülüyor> mantığı bunun üzerinden açıklamak bu bir kısır döngü değil bir ama birini diğeri üzerinden açıklamak değil sadece zemin vurmak, zemin arayışı bir bir alanın bilgisinin üzerinde ortaya çıkacağı zemin veren bunun için de bence şunu söyleyeyim ee, Necmi Bey atıp da ee, nesne ve nesnenin mekanı ilişkisi. Evet bu e, nesneden söz ettiğimizde aslında ancak nesneyi onun mekanıyla kurduğu ilişki üzerinden anlıyoruz. Ve bu belirlemede onun nesneli hakkında belirlemede kullanıyoruz. Buradaki mekan sözcüğünü uzayla eş anlamlı kullanmıyor. Bunu şöyle açayım. Ee, yer kaplayan cisimlerin mekanı nedir dersem yer kaplamadır, uzaydır. Evet. Diyebiliriz. Bana. Deriz. Evet. Ee, eğer <gülüyor> e bu aynanın üzerinde bir görüntü ortaya çıkıyorsa e, nesnenin kendisinin mekanı uzaydır ama görüntünün zemini, görüntünün mekanı aynadır. Evet. Yani bu anlamda o görüntüyü ayna e, taşıyor Ve <gülüyor> matematiksel nesnelerden söz edeceksek sayılardan söz edeceksek e, sayıları fiziksel nesneler üzerinden anlamamız mümkün gözükmüyor. Çünkü e, fiziksel nesnelerin tabi olduğu e, ilişkiler sayılara uygulanabilir. ilişkiler nedir? Fiziksel nesnelerin e, ya da Tüm fiziksel yer kaplayan nesneleri en genel şekilde anlamamızı sağlayan ilke nedir? Bunlar hakkında giderek bilgi sahibi olmamızı sağlayan ilke nedir diye sorsak, herhalde en olarak nedensellik ilmesindiriz. <gülüyor> Tabi nedensellik işin içine girince zaman işin içine girecektir. Öncelik ve sorun. İlişkisi söz konusu olacak ve bu bununla birlikte uzay da işin içine geçecektir. Dolayısıyla fiziksel nesnelerin <gülüyor> e, fiziksel nesneleri uzay-zaman ve nedensellik üzerinden en genel anlamda, Burada, biraz daha incelteceğim e, yani, nesne meselesi hakkında biraz daha yani, konuştuğumda ama en genel anlamda zamana tabi olmak. Uzayda yer kaplamak ve nedensellik üzerinden anlayabiliyoruz. Aynı şeyi sayılar için söylememiz mümkün gözükmüyor. Sayılar zamanda, zamana göre değişmezler. Uzayda yer kaplamazlar ve bir nedensellik ilişkisinde tabi değildirler. Şöyle mesela, şöyle şöyle, çalışalım. İki sayısının bir fiziksel besmini yapmış olalım. Yani, <gülüyor> fiziksel besmini değil de e, fiziksel objesini yapmış olalım. Bu fiziksel obje, çelikten yapılmış bir şey olur. Şimdi bu çelikten yapılmış olan objeyi, ikiyi gösteren objeyi eğer bir fırına sokarsak tamam. genleşir doğal tabi olarak tabir olarak ve genleşme konusu. Fakat bunu şu şekilde söylemeyiz İki sayısının kendisini veren yani mikro dalgaya koydum fırına, şiddetle ısıttım. ...ve bir süre sonra o iki sayısı 2.001 oldu. Yandı o. Aydınç Hocanın... ...doğal bile atfen... ...oradaki saçmalıklara atfen söylediğine benzer bir şey. Ben bir şey düşünmeyiz, yani... ...hiç bir sayının... ...kendisinin fiziksel etkiler başka bir sayıydı? düşünemeyiz. Dolayısıyla bu fiziksel olanların tabi olduğu ilişkiler ve yasalar burada matematiksel olanlara temas etmiyor. Onlara uygulamak. Peki. Bu tabi <gülüyor> Tanımsız kelime istediler meselesi kendisi artış olur mesela, bunu ee, ama en azından ortak bir şeyler söyleyebilirim mümkün. Ee, Platonculu anlayış söz konusudurken ben bunlara karşıtmak niyetinde değilim. Fakat e, zamana tabi değildir, derim sayılar. Uzayda yer kaplamazlar, bu yüzden evrenlere tabi değildir. Ee, ...ve keyfiyetimize de... tabi <gülüyor> ...yani asal sayıların... E, ...neler olacağını... ...biz kendi keyfi irademizle... ...belirleyebilir değiliz. Ya da bir... O, ...yakınsak dizinin... ...nasıl o, yakınsaklaşacağı... ...bizim keyfiyetimize de... ...bağlı bir şey değil. Böylece... Yani, ...sayıların... ...dünyası... Sayıların mekanı bizim fiziksel uzayımızla aynı şey olmadığını söylemek mümkündür. Mantık içinde söylemek mümkündür. Mantıksal ilişkiler zamansal ilişkiler değildir. Her ne kadar mantıksal çıkarımlar tabii bir zihinsel süreç olarak zamanda icra ediliyor olsalar. Ama e, matematiksel teoremler ki bir tür mantık çıkarımıdır, matematiksel teoremlerin ispat edilmesi ya da mantıksal çıkarımların kendisi zamansal e, olan üzerinden anlaşılabilecek bir şey değil. Peki dolayısıyla e, iki tane alandan söz ediyoruz. E, bu iki alan. Fiziksel olanların tabi olduğu yasalar üzerinden tanımlanmıyorlar. Kendileri için daha farklı bir temel tırnak içinde varlık ilkesi gerekiyor. O da mümkün kılmak. Mesela matematik için böyle bir varlık ilkesi nedir dersem, yani matematikteki var olmayı Şöyle, çelişmezlik iltisi deriz. En genel olarak çelişkinin olmaması matematikte varlık varlıksallık anlamına ama o varlık, varlığa sahip olma, fiziksel bir varlığa sahip olma da değil. Peki. Şimdi böyle bir şey iki tane alan tespit etti. iki alanın ortak oldukları şey hakkında bir şey söyleyeyim. Bu iki alanın ortak ortak noktaları çok genel anlamda bir parça-bütün ilişkisi içerisinde. Parça-bütün ilişkisini en rahat şöyle aldırız. Aksiyomatik sistemler bu açıdan bir parça bütün ilişkisidir. Tabii parça kavramını, bütün kavramı da relatif kavramlar. Çünkü bir bütün parçalarını bir arada tutar, ama başka bir bağlamda o bütünün kendisi başka bir bütünün parçasıdır ve bunu bu şekilde düşünebiliriz. Mesela bunun bir örneği, kavramlar arası ilişkiler. Bu cins ve tür ayrımları gibi düşünülen kavramlar, kavramlar ailesini birbirinin içinde tutan kavramları olarak düşünebiliriz. Ama kavramlar öte yandan birbirleriyle ara kesikliğinde de veriyorlar. Dolayısıyla böyle düşey ve yatay ilişkilerinden söz edebiliriz. Yani... <gülüyor> Eğer bir A kavramı varsa ve bu B kavramı, A kavramını içeriyorsa ve böyle içeriyorsa bu ikiye bir ilişki olarak düşünelim. A kavramının altına e, At kavramı olsun. Mesela at kavramının altına düşen nesneler At bir, At iki, At bir olsun. Bu memeli kavramı olsun. Böyle gitsin. Ee, canlı olma, işte bilmem şey olma Kavramların arasındaki ilişkiler şimdi de bu değil. Ama bu e, mantıksal çıkarımlarda da geçerli olan bir ilişki. Parçabülü ilişki. E, matematiksel olan ilişkileri de Ortak noktası böyle bir parçalı ilişkisi olarak görmek mümkün. Bunun da işte dediğim gibi en e, şekil, e, en açık bize bunun göründüğü matematiksel yapılar, yapı olarak yapı bütünü olarak aksiyomatik sistemler. Aksiyomatik sistemler çok bilgileri söylenmeyecekse. Işte, Öktüdes geometrisi ve aksiyon eksistendir. <gülüyor> Aksiyonları vardır ve teoremler aksiyonlardan hareketle ispatlanırlar ve o ispatta mantıksal ilişkileri davet Peki. Şimdi bunları söyledikten sonra ve bir alan ayrımı yaptıktan sonra matematiksel nesnelerin ve mantıksal ilişkileri, ne olmadı söyledikten sonra bunun artık bilinçli olan ilişkisini kurmam gerekir. Şimdi e... o yöne doğru gideyim. E... <gülüyor> Şimdi Aziz Han bak konuşmasında bu öznel esne ve eğitim evet. evet. evet. evet. bu yaklaşımı çok olumlu bir yaklaşım olarak. aynı terminoloji, aynı kahramansal taştırılmayı kullanmadan benzer bir şey söyleyeceğim ve zaten bu geleneksel e, metafizik ve felsefe anlayışındaki bezmedesine ayrıldığı dinin e, bir e, aşılmasıyla yeni bir e, anlama halinin ortaya çıktığından söz edelim. Şimdi <gülüyor> birik sağduyusal eee şey, doğal tavır hali diyelim buna. Kusur, bu sağduyattan. Eee bu sağduyusal şey nedir? Bir özne vardır. Öznenin hakkı vardır. Birinin bilgi şukusu vardır. O nesne hakkında bilgi edinir. Tabii ki buradaki nesne anlayışı eee şudur özetle. Eee Orada bir nesne var uzakta. Tam olarak böyle bir şey. Vardır. Yani kendiliğinden nesne olan bir şey vardı. Ben ona giriş bilme süreçlerine ulaşıyorum. Tam bu. Orada bir nesne var uzakta. Bu türkünün hemen sonra gelen vizesi. O nesne bizim nesnemiz. <gülüyor> Şimdi aslında bu yürgenin konuşmanın devamı bu türkünün ikinci kısmı nasıl anlaşılabilir? Yani o nesne bizim nesnemizdir. Demek. Bu türkü ne haklı mı söyledi? Neyse türkü başka bir şey diyor. O köy var uzaklardır. O köy bizim köyümüzdür. Değil mi? Ama bu çok iyi bir türkü. Yani Gerçekten şeyi hem özne-nesne ilişkisinin e, klasik anlayışını ilk dizesinde söylüyor. İkinci dizesinde de e, orada e, o nesne bizim nesnemizdir. Şimdi bu o nesne bizim nesnemizdir ne demek? Ve e, bunu da hakkında hakkındaki söylediklerimizden nasıl ilişkilendirebiliriz? bunu söylemek için bir düşünce <gülüyor> Erdinç Hoca bunlar yeterince yaptı ve evet. keyifte de yaptı. Benim kesin bu kadar keyif aldım bilmiyorum ama herhalde evet. düşünce deneyidir. Deneydir. Eee tavır alma tekrar ediyorum. Kendiliğinden var olan bir dünya vardır. Dünya benim onu algıladığım haliyle Belli değişmezliklere sahiptir. Ve ben onun bilgisine onun belli şekillerde sınıflandırarak, orada değişmez özellikleri daha sistematize ederek, sistematik yapıla olarak bilgi sahibi olurum. de bu e, bilgilerin sistematik hale getirilmesi. işte buradan yasadık. Şimdi düşünce deneyi şu. Diyelim ki özne dediğimiz o varlık türü aynen bizim sağduysa olarak kabul ettiğimiz gibi. Fakat dünya bir garip. Dünya şöyle, hemen her şey bir başka bir şey haline geliyor. Yani benim kazağım bir anda kedi haline geliyor. Kazağımı çıkartırken bir kediyi seviyordu Böyle bir böyle bir şey. Ya da bardak bir anda başka bir şey oluyor. Ben aynı kalıyorum da başımdaki tanıdıklarım farklı birileri olmuş durumda. Ve üstüne üstü bir de dil problemi ortaya çıkıyor. Bütün benim işte bu gözlük derken birdenbire bu artık matkap diye anlamaya başlıyorsunuz. Öyledir. Serbest dolaşıma girmiş. Yani sözcük neyi yakalarsa o mesleğinin üzerine yapışıp a, onun adını ve Bu da sürekli böyle değişiyor. Evet. Şimdi, böyle bir dünyada sağlam bilgi, kalıcı bilgi gibi bir şey mümkün olmazdır, olur mu? Her şey değişiyor, bilgisi sağlam olur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Zaten sizden böyle bir şey bekliyormuşuz. Nesneler evet. evet. değişikliklerde gerçekin, kuralların farkı olan mı değişiyor? Değişimin değiştiği... de değiştiği... Artık burada değişimin de değiştiği gibi bir soyutlama yapacak bir şey de bakıyorsun böyle. Bir, bir acayip bir şey yani e, karnın çıkıyor. tam ekmek yiyeceksin, bakıyorsun çomak olmuş. Yani böyle bir tuhaf yani bir şey, bundan böyle Şimdi burada... Kendi vücudunuza ait şeyler de öyle yok. Yok, olabilir. yok, değil, değil. Evet. Yine isimleri de aynı. Elimizin isimleri de Evet. Ben yani kendimce kendime ait bir aynalığı taşıyorum. Benim e, bu olan halimde bir değişiklik yok. Fakat benim dışındaki herkesin dili kullanma, sözcükleri kullanma biçimi değişiyor, kendileri değişiyor falan. Şunu burada benim e, Dünya hakkında genel olarak bir bilgi sahibi olma, onlarda e, neyin sağlam, kalıcı olduğu, neyin değişmediği falan gibi belirlemelerde bulunmam çok zor. E, tabii uğraşabilirim, çok buna kafayı takmış alabilirim. Burada da e, Erginç Özel'e çok güzel şeyler söyleyecektir ama oraya girmeyelim. ne, ne güzel şeyler söylerdim. <gülüyor> eee <gülüyor> yürüyüş yaparsan bunları <gülüyor> sizle güzel. Ama o zaman sıfır. Ne söylemek istersen söyle. Eee Peki. Şimdi <gülüyor> bilgi veren şey bizim anladığımız zaman orada ortaya çıkıyor. Şimdi bu düşünce deneyinin ikinci versiyonuna geçelim. İkinci versiyonda şöyle, Bakın. ama kendi sahiplere sahip kalıyor bu durumda. Evet. Yani evet. bir bilgi var mı? Evet. Yani dış, kendiniz dışındaki dış dışında dünyaya kendiniz <gülüyor> dışındaki ne? Aile bilgi. Yani kendinden yola çıkarak bir şey gidebilirim ama bu öyle bir şey ki kendimden yola çıkarak gidiyorum da de şöyle bir ben gösteriyor. Ben de olan bir şey yok. Benim yani gözlük dediğim şey gözlük olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla onları da ben tutmakta zorluk çekiyorum. Şimdi bu düşünce şeyinin ikinci tarafı şöyle doğal tavır alma halinin sağduysal hali dünyanın bizim gördüğümüz biçimiyle olduğunu, sabit olduğunu ancak işte yani şu anda nasıl doğa yasalarına göre işliyorsa yine aynı şekilde işlediğini tümüyle bunu kabul ediyoruz. Ve benim dışındaki bütün insanların da aynı olduğunu özdeşliğe, kendileri özdeşliğe sahip olmaları kabul ediyoruz. Buna, bundan biraz söz edeceğim tabii yerde yani. kişinin özdeşliği. Ama şimdi bu sefer dünyayı tecrübe etme durumunda olan ben sürekli olarak bir başka ben oluyor. Öyle ki. Sizi tanıyorum bir an için ama çok kısa bir soru sor olsa siz kimdiriniz? kimsiniz diye soruyorum ve herkese yapıyorum. Çünkü o ve bütün nesnelerle karşılaştığında bu kimin gözlüğü, bu, bu neydi? Çünkü ben zaman içerisinde yani zamanın anları geçtikçe her zamanın anına bir farklı ben karşılıklı. Benden kastettiğim şey de şu bir, yine bunu mekan olarak ama diyeyim ama şimdi ben mekanı diyeyim. Ve daha önce söylediğim gibi buradaki mekan da uzaysal değil. Bu benim temsil mekanı. Şimdi bu temsil konusunda bir ara konuşmuştuk. Onu açacağım ama şöyle diyelim, bu benim zihin mekanım, ben mekanım ya da zihin mekanım. <gülüyor> ben de dahil, bütün benim dışındakileri bir arada tuttuğum, temsil ettiğim burada bir bir anlamda dünyanın, dünyadaki genel anlamda kıranın, evren diye mi, ne her birisi, tamamını burada bir arada tuttuğum bir mekan diye. Şimdi zaman attıkça her bir, zamanın her bir anına başka bir ben karşılık gibi. Böylece sonsuz neredeyse, bir, sonsuz demeyelim. Ama çok yüksek sayıda bir insan ömrüne sığacak farklı denler. Anlatabildim mi daha? Evet bir şey söyleyeyim. Evet, bu tasarladığımız dünyada zaman akışı devam ediyor. Zaman akışı devam Zaman da çünkü, devam. bir ileri bir geri durup falan önerilen şeyleri gibi. Gördüğünüz gibi. Vay vay. E, dediğim gibi her şey, yani benim dışımdaki her şey olan... E, ...fizik olduğu gibi kabul ettiğim halinde işliyor. Yeni doğmuş bir göbeğe benzetebilir de miyiz ki... ...bebek yeni doğmuş bir göbeğe çevreyi algılanabilir? Için... Yok, o, o yanıtcı olur. Çünkü bebek bir süre sonra... ...bir şeyleri sabitlemeye, tanımaya başlıyor filan. Burada bir e, şey sabitlemiyor evet. o kişi. Evet. Kişinin her hali değişiyor. Dolayısıyla her gördüğü bir an için görüyor tanıtıyorsa kendini ben Necmi diyor. Her laf ediyorum. Arkamı dönüyorum. Siz kimsiniz diye Bu burayı tanıyorum ama bir yanlış için burası benim için aynı yer değil artık. Burası Bu da delik de ortadan kalktı. Delik olsun. Tamam. Delik. Tutmuyor. Yani bir bir ağlum benim bende olsun. Bir diğer amun bir geçtiğinde artık bu B1'in b 2ye eşit olduğunu söylemek çok zor. Tam. Özetle böyle bir şey. Bir şey. Bir şey <gülüyor> bu bir, bu biraz alzheimer hastalarının durumuna benziyor. Yani aşırı derecede alzheimer, kendisi. Tabii değil. Ya da aşırı hipersizofreni de diyebiliriz. Yani hiper üstü. Falan. E, böyle hastalara biz, hasta olmayanlar, e, bu kişi durmadan personhood'u değişiyor demeyiz de yani personal identitisi kalır da bunda bir psikolojik araz var deriz yani identity değişmez deriz değil mi? Yani, Alzheimer ne kadar aşırı olursa olsun hmm. bir person iken T1 anında, t başka bir person ile gelmez de personalitileri değişir de personhood'ları aynı kalır deriz hmm. genelde. Yani proselun evet. değişmesi, proselun hundun değişmesi, proselun kontinültünün değişmesi nasıl bir şey onun? Ama bu benim söylemeye çalıştığına çok da doğrudan bağlantılı değil. Yani söylemeye çalışacağım. Diye. Biraz devam edelim işte. <gülüyor> Şimdi işte Dünya her şeyde sabit. Şu bu. Ben sürekli akış içerisindeyim. Dolayısıyla bu durumda Dünya ne kadar sabit kendiliğinde dinlen olursa olsun, benim herhangi bir bilgiye kalıcı, sağlam bir bilgiye ulaşmam mümkün gözükmüyor. Ve diyelim ki bu sadece bana özgürür tırnak içinde rahatsızlık olmasın, aslında fiziksel dünyanın bütün diğer organik, her şeyin aynı kaldığı kalmasına karşılık tüm insanlar bunun gibi olsun. Sürekli akan bir nehir Şimdi bu durumda da bir sağlam bilgiden, kalıcı bilgiden söz etmek mümkün olmayacak. Ola buyurun. Şu anda yani ben şu ülkeye sahipken, dünya böyleyken birdenbire dönüşüm oldu ve dediğiniz gibi her şey değişmeye başladı. Bir aşamadan bir süre şey değişti yani ama bir şey ki, yani karşınızda siz varsınız, birdenbire işte e, savaş olabilirsiniz. Yani ilk, ilk, ilk, ilk, ilk, ilk, ilk, gördük. ilk, ilk, ilk, pardon. Ben, evet. evet, evet, bir süre ben e, aslında eski bilgimi yani karşımda sil gördüğünüz gibi sizin size bir davranırım. Bir antona değiş değişten sonra o yeni kişi gibi veya yeni şey gibi davranırım. Şu anda bardak var burada bir i̇şte, bardak bilgimi kullanırım ama değiştiğini gördüğüm anda bir kez her yeni neyse neyse ona ona uygun davranırım. Yani bir süre o bilgi halini kurdum. Ama havuz altında yaşarlar, değil mi? Ya yani bu demin barbakişimdi bir ben bir teste oldu. Ama ben baştan beri evet. Ama, ama baştan beri eğer böyle bir değişiktezin de sebep ve kararlı bir bilgi şey, ve e, üretme sürecin gelişmediği için evet. o karmaşayı yaşayabiliyoruz. O karmaşayı yaşar. Böyle kal. Benim evet. Böyle. Güçlü deneyde o karmaşayı yaşar. Evet evet. Onun evet. bazda konu tanıyacak deneyimlerimiz pekini geçiremiyorum diyor. Geçiremiyor. Geçir. Bunun kalıcılığını kalıcılığının bende izi kalmıyor. Bu her seferinde e, bu benim bardağım yani, mıydı? Benim olandır şey. Bunun anlamı kalmıyor. Çünkü bu yine diyelim ki bardağı tanıyorum. Ve diyelim ki e, kişi olarak kişileri bilirim. Ama şimdi Necmi Muğdaycım mı? Evet. Doğru. Ama her seferinde benim için şimdi Necmi bir, Necmi 2, Necmi 3. Yani ben değiştikçe benim içimdekilerim. Peki, ne demeye çalışıyor? Söyleyeyim mi diyeceğim? Evet. Ben bir şey söyledim mi? Şimdi ikinci örnekteki programda ama eski bir felsefe soruyu da görev almıyorum. Hani tüm özneleri yok edersek bilgiler sözde miyiz? Yani teknik olarak e, bağımsız bir şey için bilgi hala oradayken biz insanlar değişiyoruz değil mi? Bilginin gözlemcisi. özlemcisi. Hani şey gibi, aynı problem vardı ya. Evet. Bak, yani o, o problemin biraz da canlı yaygısı olmaz mıyız? Buna cevap verirsek? Ayrı. Ayrı şey değil yani, mi? Bir yani, şekilde olarak uzay orada. Eğer e, şunu öznenin yok olması diye kabul edersen evet. Yani burada özne yok, yok diyorsan bir şekilde var ama aynılık korumuş. Yani Öznenin aynılığı korumuş. Eğer dersen ki ben e, kendi aynılığını korumayan özneye özne demem dersen hatırlıyorum mı? Bu da var. Peki. Şimdi Peki bu, buradan ne çıkabilir? Nesnenin birliği kendisine ait bir birlik olduğuna. Kabul ettik, değil mi? Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Fakat özne kendisiyle aynı kalmadığı için <gülüyor> nesneye atfedilen birlik ve aynılığın bir anlamı kalmadı. O zaman şimdi soruyu soralım. Nesnenin birliği nereden alaklanır? Bu birinci soru olsun. İkinci soru, nesnenin bir aradalığından oluşan nesneler arası... ...beraberdik ve bu, bu ölçekleri büyütebiliriz... ...işte bunları da parça bütün ilişkisi <gülüyor> olarak... ...böyle tip bir şekilde düşünebilirim... <gülüyor> ...dünyanın birliğinin kaynağı nereden gelir? Diye sorsam... ...ya da bunun koşulu nedir? bir de bu çerçevesi içerisinde lenjikalik cross over'dır. Bu Bir eee şey tekmede ya da işte eee tabakta buluşabilirsiniz. Çünkü eee aralarında bir ilişki bunu koşuluna bilmez. Ve kim adlı Jack. Eee Yani o da işte Kim adlı eee Özeyin. Özeyin adlı sürekli değişiyorsa bunu yapamayabilirsiniz Peki. ama aklın olduğu bir durumda Ha, o zaman ne demek ee, oldu? Benzer deneyim, aynı mantık kuralları içlerlerine bakmamız gerekiyor. Mesela, şimdi ama yürüyorum. sanki mantığın dağılması için bir şey daha gerekiyor, değil mi? Tamam, yani bunu da anlaştık ama. <gülüyor> yani işte işleyen kuralları olması gerekiyor. Şimdi ikinciyi ne oluyor? Bilinç değişiyor ama yani. E ha şimdi. Peki, asıl, tamam. Burada, evet, aslında tamam. Güzel. Buralara Şimdi bir, bir değişen bir şey var. Ama bu değişen şöyle bir değişik olursa nesnenin birbirinden ses edebilir miyiz? Diyorum ki. İlla ki de ses edebilir. Eğer öyleyse idealist miyiz ki? Yani e, idealizmi yani. açarak söyleyeyim. Hayır özneler hiç olmasın. Dünyada özne diye bir şey olmasın. Şu nesnenin birliği hale olacak mı? Olmayacak mı? Bilmiyorum. Bunu yani bilmeden Hı. bu soruyu şey yapamayız, yani tam da bir şey söylemeden. Özne değiştiriyoruz. Hı. O soruyu gidiyorum. Özne değişiyor. Nesnelerin birliğini sağlayan nedir derken sanki nesnelerin birliğini özne... Bak, yani bir, dakika, dakika, dakika, bir dakika, mı dakika. Nesnenin birliğinin sağlanması demek Hı. fiziksel olan bir şu entitenin birliğinin benim tarafımdan bahşedilmesi demek değil onun bende ortaya çıkan temsilinin birliğinin sağlanması i̇şte ben ne karışım oraya? Ne olması oluyor yani. ama şimdi ben çünkü ne yapıyorum dünyayla kurduğum her bağlamıza bir şekilde <gülüyor> zihin mekanıma ya, ya da ben mekanıma dahil olduğu ölçüde ben mutanıyorum. Değil mi? Benim için bilgi bu demek. Bir şey benim mekanıma dahil olur. Buradan içeri girecek. Burada bir yer tutacak kendine. Necmi Buğdaycı artık benim için burada. Ben onu gördüğümde evet, bir özdeşleşme kurduğum için tanıyacağım. Yani bendeki temsil ne yürüdüğünde çakıştığı zaman ah ne aradı, değil mi? Hı. Ve bu bunu e, tüm nesneler için, nesnelerin bir arada olduğu için ve nesnelerin bir arada olundan oluşan düz sistem için de Nesnelerin bir arada olundan derken hala nesnelerin representationı doğru mu? Tabii. Elbette, er elbette ben ondan, ben bana ne, ben ondan ne konuşurum? Yani tabii. O soru da ilginç ama o zor bir soru bana. Ama şey. bu ayrı bir konu. Evet. Biz, bizi burada ilgilendiren benim dünyanın bilgisine ve sahvan buluna sahi olabilmem için kendi mekanıma dahil ettiklerimi bir şekilde kalıcı kılmam. Aynılıklarını muhafaza etmem. Öyle söylerim. Şey. Aynılıklarını hafız edin. Başak'a gördüm. Şimdi Başak benim e, mekan, ben mekanımda Başak olarak bir e, birliğe sahip değil mi? kendisi olan bir e, varlık olarak yer tutuyor. Artık o benim için aynı. Olmasaydı şu durum olsaydı sen aynı olsan da, olmasan da, Fark, değil mi? Fark etmeyecek. Şimdi o zaman şöyle bir genelde de bulunmak mümkün gözüküyor. Nesnenin, <gülüyor> bendeki temsilinin birliğinin koşulu <gülüyor> benim birliğidir. Bunu diyebilir miyiz? Biraz en azından bir sileyine gerek. Mesela meslemlerim koştu. Evet. evet. Yazık. Nesnelerim evet. ben ne kandıyorum ya? Ben ne ki? Çok bir yazık. Ben ne ki? temsilcilerinin burdiğinin hoşunu benim ilgiliğim <gülüyor> şimdi şunu söyleyebiliyoruz galiba eğer ben kendi birliğine sahip değilse şimdi bunu bilinçle bağlayacağım ama biraz daha bunu e, e, dolaşıyorum. Ben kendi birliğinin bilincinde değilse tamam mı? Tamam, tamam. Benim düşündükler birliğe sahip olmuş olmuş kaç yazar? Tamam Dolayısıyla şuradaki bir yönlük verici fonksiyondan bir birlik fonksiyonuna söyleyebiliriz. Şimdi böyle tanımlayalım. Bu peki Evet. Yani bunu şey diyebiliriz de bak yani klasik mantıkta da bildiğimiz tartıştığımız anlamda sufficient but not necessary. Tabii Peki güzel. Güzel biraz daha devam edelim. Benim bilgimden ne anlıyoruz? Bir arada tutan, onların aynılıklarını muhafaza eden bir şey. Yani <gülüyor> e, bu tabii doğal sağduyu, doğal tavır, sağduyu sağ tavır bizde o şekildedir ki zaten ...var olanlar kendiliklerinden aynıdırlar, bunu kabul ederiz. Evet. E, aynılığa sahiptirler. Benzer ilişkiler, j-ben, işte sınıflandırılır bu da var, böyle devam ediyor. Ama <gülüyor> burada bir şey ortaya çıkıyor. Eğer burada ortaya çıkan temsiller... Bir aynılık damgasını, onları bir arada tutanın damgasını taşımasalardı, bunların aynı olmalarından söz edemezdik zaten. Bu deneyin ikinci tarafı onu gösterdi Şimdi burada bir, bir adım daha atalım. Bir karışık mı oluyor? Zor mu bitiyor? Ara verelim mi ya? Yol olabilir. Şöyle tamam. şöyle... Devam tamam. tamam. evet. Şimdi şu <gülüyor> tanımları tekrar tekrar bir özellikle bel mekanı dil mekanı gibi şeyi yaptım. Burada. E, nesnelerin nesnelerin bir aralığının bunların, genel anlamda dünyanın e, bendeki bir temsilini ben mekanı bunu <gülüyor> bir arada tutan şey şimdi bunu söyledikten sonra şu bu e, düşünce nerelerinden şimdi çıkan sonuç nesnelerin ben mekanındaki temsillerinin nesnelerinin ve tabii bir aradalısının aslında dünyalı diyelim mübarek tezimde yazmam belki doğru değil çünkü nesnelerin bir aradalığı eşittir dünya değildir de ee, ama <gülüyor> o birliği şuradan ...hareket de anlamaya çalıştığım için belki onu söylemekte çok bahsederim. Ama nesnelerin ve nesnelerin bir aradalıklarının... ...en genel anlamda dünyanın... ...ver mekanındaki temsillerinin bir neyin koşulu benim bir Peki benim... ...girdiğinden... ...ne... ...anlaşılıyor? Onu biraz... ona biraz devam edeyim. Bunun için... Aslında biraz oluyor. Evet. Ee, Descartes'ın çok e, ünlü bir bal numun deneyi var. Çok çok hoşgün bir şey bilmiyorum. Yani Gel, her sebeple konuşanlar mutlaka deneyi bilirler. Ee, önce biraz ondan söz edeyim. Ee, gerçi Descartes'in o Balmunu deneyiyle amaçladıkları başka bir şey ama ben bunu e, kendime unutacağım yani burada söylememişeceğim Almudini şu, bu e, ünlü meditasyonların e, ikinci bölümünde işte Konkitargason sonra şöyle bir şey yapıyor bir, bir Balmunu kitlesi Bu balonun kütlesini bakıyorum Şimdi Elimle vuruyorum, sesini duyuyorum, tadıyorum, sert, görüyorum falan. Yani beş kül ya eden bütün özelliklere sahip balonu. Sonra bu balonu ateşe yapıştırıyor. Balonu eriyor, eriyor, eriyor, eriyor. Sonunda ortada bir sıvı damla oluşuyu kaldırdı. Evet. Artık ne ses, eski ses. Ne koku eski koku, ne tat eski filan her bir şey bir şekilde değişiyor. Sonra dekart sorusunu soruyor. Bu malvumu erimiş olanlar önceki aynı <gülüyor> Aynısı değildir, Yanıtını verir. Hangisi aynıdır? Hangi dekar? Eğer duysal tecrübe düzleminde kalırsak eğer duysal tecrübenin kendisi bize açıkça şunu söyleyecektir: O bağımlı aynı bağımlı değil. Çünkü duyuların kayıtları, o rekortları şunu söylüyor. Balmumuydu, değişti, değişti, değişti, değişti, değişti, değişen yani şeyin düzleminde aynılığını bana söyleyecek bir şey yok. Dolayısıyla duysallık bunun aynılığını bana söylemez. İşte ya söyler, bunu aklım söyler. Bunu, yani Descartes bu aynılığı ancak akılla söyleyebileceğim bir şey olduğunu söylüyor. Bunu ben, Descartes'in buradaki amacı da bir başka bir şeydi. Yer kaplama duyusallıkla e, yer kaplamanın kendisi duyusal bir şey değildir demekti aslında. Çok ilginç bir şey söylüyorum. Res extensa'ya akıl yoluyla karar verir. Dolayısıyla res extensa olduğunu yani yer kaplama olduğuna duyular karar vermez akıl karar verir. Gibiniz şeyi söyleyebilmek için de, çok daha hoş bir söylemek ve evet. ulaşmak istediği amaçlar üstüne çok iyi bir Bunu Bize yordursak Şimdi, <gülüyor> ben diyorum ki o babamın aynı babamındadır. Ama eğer şuraya gelirsek, ben akışın içerisinde olsaydım, ben aynı ben durumda olmasaydım, bu yanıtı vermem mümkün olmaz. Çünkü B1'in birinci durumu ne olacaktı? <gülüyor> babamın kütlesini gözlüyor. 2'ye geldik biraz eledik, 3'e geldik biraz daha eledik. 5, 6, 7 falan zaman geçtikçe fal bunun tamamen elediği de artık 8. aşamadaki mesela. Şey iyi diyecek. Peki. Dolayısıyla e, <gülüyor> nesnenin birliği, nesnenin aynılığının koşulu benim benimle ve benim aynılır. Şimdi benim aynılır meselesini ve bunun zamanla olan alakasını biraz konuşmak bir tanışmak iyi olur. fi tarihindeki şöyle bir mesele aslında bir hukuk ve çok fazla dikkat çeken bir olay e, tarihini şu anda hatırlamıyor ama şey şu adamın biri 20 yaşında bir cinayet işlemiş aradan 45 yıl geçtikten sonra bir şekilde ortaya çıkıyor ki e, o cinayetin faili bulunuyor ve <gülüyor> cezalandırılacak mahkemede ki soru şu: Bu kişi 20 yaşında o cinayeti işleyen kişiyle iki sene sonra aynı kişidir Şimdi Bakıyorsunuz tabii, her şeyi değişmiş, Tüm fiziksel görüntüsü yaşlanmış, kamu şüpheliklendirmiş. Hatta abartalım, yani o zaman koşullarını değil, bugüne taşıyalım. Transseksüel ameliyat geçirmiş olabilir. Erkekten kadına dönüşmüş olabilir ve tamamen tanınmayan yani estetik cerrahi geçirmiş olabilir. Acayip bir değişik. yani mümkün değil. Şey ama, bu durumda hukuk açısından sözü verirsek, Hukuk şunu demiyor, ne güzel ameliyat olmuşun, artık sen o değilsin. Demiyor, alıyor cezalandırıyor. Çünkü ne olursa olsun, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, ne kadar şey geçerse geçsin, o kişinin aynı kişi olmaya sürdürdüğü hukuk tarafından temel dayanaklardan biri olarak devam Tamam da şimdi burada bir şey yok. Hangi var ya? Tamam da acaba bunu üzerinde ne olacak? Olan bir şey. Hani 30 yıl sonra zaman aşımı oluyor bize ama bu da yoksa başka bir Be şey, bir bir şey Bu da bu da davacı değil mi diyoruz? Davacı de, sürmesi gerekmiyor mu diyoruz? Yani onu o seçtiğim bir şey. Ha, yok. yok de, de, de. Acaba böyle bir şey üzerinde alıyor mu diye merak ediyorum. Yani ben ne isim diye bir bana? Onu ben ne diyoruz? Oğlum onu asamış mı? olsa gitmez Bir insane dönüyor aslında. Yani olur olur bir gayet fenası. Fakat sebebi motoru söndürmedi yani mi? o. Evet <gülüyor> çünkü şeyin <gülüyor> yani zannetmiyorum ki zaman aşımının şeyi o kişi artık aynı kişi olmaktan çıkmıştır. Ben hiç böyle bir argüman duymadım yani. Işte, yani bir avukat böyle savunulun da Elbise işte, savunuyorlardı aynı değil ki. Fakat muhtemelen aynı olanuz yani. Neyse burasını çok karıştırmak burası çok bir şey. Şimdi buradaki hikaye bu değişim gösteren bir varlıktan söz ediyoruz. Onu ben mekandan sözlü. nasıl değişim gösteriyor? Bu ben mekanı sürekli olarak işte bombardıman altında yeni Dünyanın değişen hallerini yeniden kendisine temsil ediyor e, filan, bilgisayar süreçler açısından sürekli değişiyor, daha çok şey öğreniyor, ne, ne yapıyor filan. Ruhsal haller bakımından değişime uğruyor oluyor tabi ki, e, huyları değişiyor filan. Ve dolayısıyla zamanın akışında, zamanın akışında, bu ...kişi her türlü değişikliği geçiriyor mesela. Ama şunu söyleyebiliyor muyuz? Zaman değiştikçe ve bu ben mekanımın içerisi değiştikçe... ...bu kişi fayda olmaktan çıkıyor. Bu genel olarak kabul edilen bir şey değil. Ama yani bu kabul edilsin ya da edilmesin... Ben şimdi bunu şu eksene çizeyim. Bu eksenle göstereyim. Bu eksen zaman eksen olsun. Bu da uzay eksen olsun. Fakat bu eksenler bütün itibariyle ben mekanının ben yüksel olsun. Yani ben mekanında olanlar. şu bu tabi anları simgeliyorsun şu ise bütün dünyanın ya evrenin, yani evrenin, mümkün olan her şeyin buradaki temsilini, temsiller arası ilişkileri simgeliyorsun zaman geçtikçe tabi burada, burası sürekli değişiyor modifiye oluyor ve bunlar şey de dahil hatırlamalar da dahil geçmişten taşınanlar bir anda burada da çıkabiliyor. Ayar gücünden faal burada burada yeniden var. Aynı şekilde ayar gücünden faaliyet burası şimdiki an olsun bir gelecekten taşıyor. Yani ben denilen şey o şekilde bir arada tutuluyor ki zamanın üç halinde, şimdi de geçmişte ve gelecekten taşınanlar o kişinin, o kişi olarak o kişide muhafaza ediliyorlar. Ve o kişiyi oluşturuyorlar. Böyle söyleyeyim. Şimdi o zaman o kişiliği oluşturuyorlar demekten <gülüyor> ne anlaşılıyor? Şöyle bir şey anlaşılıyor. <gülüyor> Bütün değişen hallerde yıldık veren fonksiyonu hikaye etmiş. Neye veriyor? nesnelerin bir arada bulunan bilgis veriyor ve bunu zamanın 3 yönünde de yaparak bunu şöyle anlatayım yani e, ben burada olmayı kavrarken yani sadece şu an değil ya da şu anın en için anlamlı olması demek Zamanın üç hali arasındaki ilişki üzerinden kurulmuş. Eğer geleceği bir şey tasarlamamış olsaydım, şu anındaki fiillerimin anlamı olmayacaktı. Çünkü Dolayısıyla bu zamanın üç halinde gelen bir kurulum söz konusudur. Kurulum. Benim tabii bu hallerim değişiyor. Geleceğe yönelik amaçlarım değişiyor. Ben niye buraya geldim? Neden geldim? Ama bu bir şekilde geleceğe referans veriyor. Bir sorsam, Zeynep sen niye buraya geldin desem? Bir şekilde geleceğe bir at atıfım var. Geleceğe bir gelecek vurgusu. Ve geçmişten gelen mutlaka bir şeylerin var. Onların şimdi hepsi burada bir arada tutuluyorlar. Ve buradaki bu anlık faaliyet ve an ve an devam eden faaliyet aslında bir ben bir arada tutmak yoluyla bir ben kurulumu gerçekleştiriyor. Buna ben kurdum. Belliğim, anılarım, geleceğe ilişkin kurgularım ve e, şeyde e, anılarımı da yeniden kuruyorum. Çünkü bazen anılarım anlam değiştiriyorlar. Falan. Anlam değiştirerek bende tutuluyorlar. Artık o anı başka bir şey anıyor gelecekteki bir takım hayallerimle bir araya geldiğinde geçmiş yeniden kurgulanıyor ki bunu çok rahat tarih yazımcılığına değil mi şey böyle tarih yazımcılığında tam böyle bir şeydir. Yani geçmiş her sefer kurgulanır. Bu yeniden kurgulanırken de hep bir gelecek tasavvuru vardır. Bir bilip gelecekte nereye doğru gideceğini düşünülmesi geçmişin hangi taraflarının ön plana çıkarılarak ya da hangi taraflarının kötülüğünü öne çıkarak yeniden uygulanmasını da şey yapar. Şimdi, dolayısıyla buradaki bütün bu bilgisayar süreçler, sadece bilgisayar süreçlerden söz ediyorum tabii. Bir sürü iradeyi, şubu falan filan, estetik, şöyünü bunların bütün ihmal edelim. Sadece bilgisayar süreçler açısından. Bir şunu söylüyoruz. Atıfta bulunayım azizam var. Ejen bir şey var. Sürekli olarak zamanın içindeki hareketle ve bu zamanın içindeki hareketle hareketle şöyle bir şey. Yani şu zaman ekseni süperiletken bir ray gibi düşünelim. Diye. tabii bu şey amaçlar. Zihinsel süperiletken. Yani bellek orada ileri geri Faaliyette bulunabiliyor. gidiyor. Bu şekilde gidip geliyor. Sürekli olarak burada, şimdi tabii şimdi sürekli kayıyor, ama sürekli olarak giderek şimdiye sürekli. Şimdi bütün bu gidip geliş, bütün bu hızlı hareket halinde bir değişmeyen nokta olsaydı, olmasaydı. E zamanda geçmişi hatırlamamız, geleceğe ilişkin atıklarımız bunun şimdi hepsi şimdi ortaya çıkıyor. Bilinç hareket ediyor. Ele geçirdiğimiz yani hareket eden şeyin nesnesi olarak. Hare hareket eden şey buna hayal gücü diyelim. Geçten. Hayal gücü. Hayal gücü eee Geçmişteki böyle alıp getiriyor hem de geleceğe ilişkin hayallerimiz buraya düşüyor. Tüm bunların komprezansı yani dediğim, birlikte mevcudiyeti bir e, ben mekanının bir resmini oluşturur. Şimdi bu ben mekanının bu resmi akışkan bir şey, sürekli değişken bir şey, ben gelecekten bir süre sonra farklı bir farklı tasarımları getiriyor. O Ama bütün değişmeler altında <gülüyor> eğer benim aynı diyeyim. İsterseniz bunu daha kuvvetlendirelim. Özdeşliği diyeyim identifisi diyelim. Bu e, batılı kimlik kartları biliyorsunuz identifisi kartlar diye geçiyor. O, o kabul zaten burada var. Kişi kendisi Şimdi bütün bu değişen hallerde bütün zamansal hallerde bir zaman dışı nokta varmış gibi gözüküyor. Her şey zamanı Zamanla değişiyor fakat Sanki öyle bir şey ki kendisi bütün bu zamansal değişiklikleri taşıyan ve bir şekilde de işte buradaki şamada olduğu gibi zamanı neredeyse bir bütün olarak yani bir anda geçmişte işte neandertal, çiğdem Atakuman yok bilmem 400 bin yıl öncesini tahir ederek işlediğimiz gibi bilmem falan da o, oh, gittik ya sizin şey deneyinde, sonunda tamam çıkacak herhalde dedi Erdinç Bey. Ben gördüm ama. <gülüyor> evet. O anda kapattık galiba. <gülüyor> Şimdi zamanın... Ama gittiğimiz gelecek değildi. Efendim? Ya, orada gittiğimiz yer gelecek değildi. Yani aynı zamanda evrenin dışına da çıkmıştık, yapçıdır. Ben mesela... Evet, zaten de aynı ama aynı yani zamanında ama aynı yani yolculuk yapıyorsak aynı zaman nasıl aynı duracak zaman da akıyor değil mi ben buradan şimdi binlerlere kadar gittiğimde zaman aynı alndan söz ederim peki yani. peki. Ama peki çok bir önemli bir çok boş peki Yan evet. öyle de olsa bu çok kritik evet. çünkü zamanın bir şekilde bütününü bir arada tutuyor. Ama zamanın bütününü bir arada tutmak, zamanındaki bütün olanları fiilen bir arada tutmak anlamına gelmiyor. Ne anlama geliyor? Şimdi buradan bir kavram daha söyleyelim. Zamanın formunu bir arada tutmak anlamına geliyor. Aynı şekilde de Uzayın formu diyelim. Şu harekette matematik ve mantığı şimdilik dışarı çıkartacağım ama en son doğruya tekrar dönmeye çalışacağım. Bütün bunlar tecrübi bilgilerim olsun. Tecrübi bilgilerim sürekli değişim içerisinde. Ben sürekli olarak kendini taşıyor zaman içerisinde. Dolayısıyla sürekli zamanın akışında. Ama şimdi bütün bu atış içerisinde zamanı bir bütün olarak tutan, dolayısıyla kendinde ortaya çıkan bütün malzemeyi diyeyim, Tüm şurada ortaya çıkan zamana tabi olarak düşündüğünün kendisi eğer bir arada tuttuğu zamanın kendisine tabi olsaydı şu ortaya çıkan, değil mi? Bunu söyleyebiliyor muyum? Hak, Hakkın var mı? Ya da takip ettiniz mi? Buralar biraz karışmış olabilir. Bir daha söylemekte fayda var. Şimdi burayı ben şeyi dışarı attım. Mantık ve matematiği dışarı attım. Sonra e, bu zaman üzerinden tekrar olan gözle bunu attım. Burası tüm empirik bilgilerimin jeneran ettiği yer olsun. Sürekli yeni şeylerle bombardıman ediliyor yeni bilgilerim bana ekleniyor. İşte bir geçmişten gelenler, hatırladıklarım Buraya yuvalanıyorlar ama yuvalandıklarında hem şimdiyle hem gelecekte karşılaştıklarında başka bir şey oluyorlar dolayısıyla her hatırlama biraz başka bir şey oluyor ya böyle olan bir süreç. Şimdi bunun yapılabilmesini için şunu söyledik: Zamanı bir bütün olarak bir arada tutmak ama zamanı bir bütün olarak içerik itibarıyla tutmak mümkün olmadığı için sadece bir arada tutuladın, zamanda ortaya çıkacakları bir arada tutan, yani zamanın formunu veriyor. aynı şey uzayın formunu veriyor. O zaman zamanın gelecek kısmı tahmin edebildiğimiz kadarıyla, tabi tabi tabi, olanaklı dünyalar diyoruz bunlara. Yeni bir kavram çıkıyor ama e, mümkün olabilecek. Çünkü ben onu kuruyorum. geleceği bilemediğim için kendimi gelecekteki bir zamanda konumlandırıyorum. Mümkün olan buna isteklerim giriyor, bilenlerde. Tabii ki mümkün. Yoksa bu, burada fiziksel gerçek zaman, daha ha, son. Hayır hayır. Tabii tabii. Tabi. Aksi taktirde onun için dedim zamanı bir yerde tutmak diyince bu şey değil. Ee, burada mümkün olacak olanları da bir yerde tutmak bilenler. Bunu söyleyebiliriz diyorum herhalde. Ama çok seyreden değeri olmaz. Biliyorsunuz bu lahitinizde olanaklı dünyalar. Avrupalılar birlikte tartışıda gelmiş, eserin yani içerisinde gelmiş bir şeydir. Ama burada olanaklar yığını, yani gelecek öyle bir şey. Bize işte sonlu olmayan diyelim olanaklar olan bir şey. Ama şurası eğer fiilen gerçek oluyorsa, burada bir tanesi gerçek oluyor. Ya yani bütün ilişkiler ağında bir tanesi gerçek. oluyor. Peki şurada olanların hepsi zamanın koşuluna tabi tecrübeyle ilgili. Fakat evet, zamanı form olarak bir arada tutan ve bu form olarak bir arada tutmasıyla da tüm tecrübeyi, zamansal kıvamını kendisi de zamansal olsaydı zamansal olarak değişseydi üçüncü derste konuştuğumuz birden çok aynı bir birden çok ben ortaya çıkması mümkün olurdu ve şimdi o zaman her bir resim bir diğer resimden farklı bir şey olur. Şimdi şunu artık söyleyebiliyorum tekrar edeyim mekanlı bir bütün olarak zaman ve mekan formlarına sahip olmak itibariyle dünyanın temsilini bir bütün olarak kendisinde bulunduran ve böylece her şeyi zamana tabi kılanın kendisi zamana tabi olsaydı bir arada tuttuklarının bilincine vararak onların bir aradalığının ve birliğine sahip olamazdı. Aslında, bir şey oldu ama, e, o zaman bir sonuç çıkıyor. Ben zamanı bir arada tutmakla birlikte ancak zaman içerisinde değişmeyen bir nokta olarak kendi birliğine ve kendi özdeşliğine sahip. Şimdi dedik ki bu bir kurulum. Aziz Zambağat bence Agent'ı bir şeydir. Bu faaliyetin adı bu faaliyete verilen ad artık öz Yani öz bilinç Evet. Oh. öz bilinç tüm bilme bilmeyle organik süreçler üzerinden sınırlandırdık. Öz bilinç tüm bilme fiillerinin bilinçsel açıdan öncelikli formu olmaktadır. Öyleyse